Müsterim efendim, milletimizi niçin sevmeliyiz? Aşk derecesindeki millet sevgisinin hakikati ve insana yüklediğimiz misyonu izah eder misiniz? Evvela millet derken bir şart manevi olarak. Yani ben kendi sevgim açısından şahsı manevi olarak milletimi seviyorum. Ama teker teker bu milletin içinde çok muzur şeyler de vardır. O açıdan o milletin içinde de işte bir taraftan böyle muzakka sayabileceğimiz insanlar vardır ama bir diğer taraftan da iyi insanlar, güzel insanlar da var. Ne var ki biz milleti umumen düşündüğümüz zaman da esasen biraz kökümüzde, ruhmana köklerimizde, biraz kendi düşünce dünyamızda, biraz geçmişine bağlı insanları falan nazar itibarı alarak diğerlerini tabii istisnaya bırakırız. Onlar tabi olarak müstesnadır. Bir uydurma hadis söylerler. Habbul vatan minel iman. İsterseniz bunu Habbul milleti minel iman diyebilirsiniz. Yani bir yönüyle. Fakat bizim millete karşı alaka duymamızın belki bir yanına geçmişten bu yana devam ede gelen, bizi de varında işte besleyen, büyüten, içinde neşet ettiğimiz Milletimiz, o açıdan bir alakamız var, bir irtibatımız var. O yönüyle severiz. Mesela geçmişte yaptığı çok önemli şeyler var. Tarihi peşerin seyrini değiştirmiş, insanlığa çok farklı şeyler vaat etmiş, getirmiş, hatta gerçekleştirmiş. Bu yönüyle bir alaka vardır ve bundan dolayı severiz. İftihar hisleri manasında bazen severiz. Yani çok başarılı işler yapmışlardır. Ve başarı dediğimiz zaman mutlaka böyle sadece günümüzdeki pozitif filmler açısından, teknoloji açısından başarı değil yani. İnsani değerler açısından, ahlak açısından, idare etme kabiliyeti, siyaseti açısından... İnsanların üstün yanları vardır, milletlerin üstün yanları vardır. Bu yanlarından dolayı alaka duyarız, severiz. Doğal sana derecesinde severiz. Fakat bence bütün bu sevmelerin hepsi şimdi geçmiş o insanlara bir yararı var mıdır, yok mudur bilemeyeceğim. Belki bu iyiliklerini böyle yad etmekle, onları hayırla yad etmeye vesile olur. Atalarımıza Allah rahmet etsin bize iyi bir Türkiye bırakmışlar. Fakat onun çaresini biz kirletmişiz filan deriz. O yönüyle bir manası olabilir. Fakat aslında öyle sağlam ruh kökleri üzerinde gelişmiş bir millet, hakikaten o millete karşı bir alakamız, bir irtibatımız, bir sevgimiz varsa ve hele bunun aş derecesinde olduğunu iddia ediyorsak bence o maşuka karşı yapılması gerekli olan şeyler vardır. Bizim için önemli olan şeyler onlardır. İsterseniz ben bağrında yetiştiğimden dolayı o millete karşı bir vefa borcum var derim ben. Evvela bir dönemde tarihi misyonuna eda ettiği gibi önümüzdeki yıllarlara yine devletler muazenesinde hiç olmasa kendi bölgesinde o bölgenin kaderine hakim olması önemli bir muazene unsuru olması benim için çok önemlidir. Çünkü onun ruhunda böyle atalarından tebarüz ettiği bir adalet düşüncesi vardır. Bir istikamet anlayışı vardır. Bir şefkat telakkisi vardır. O bölgenin insanın huzuru için, kendi insanın huzuru için buna ihtiyaç vardır. Dolayısıyla değerleriyle yeniden doğrulmasını, yeniden dirilmesini, isterseniz kitabın adıyla diyeyim, yeniden ruhunun heykelini ikame etmesini şiddetle arz ederiz bence içimizdeki sevgi bu istikamette tecelli etmeli. Şimdi bu aslında bunun bir mahmili de var. Mesela Rabbi Adviye sevginin hakikatini ifade ederken diyor ki taasili ilahe ve ente tuzhir hubbehu ilaha isyan ediyorsun sonra kalkıp bir de muhabbet hisarında bulunuyorsun. Seviyorum diyorsun. Milletimi seviyorum. burnumu kemikleri sızlıyorum. Aşk derecesinde. Allah'ı seviyorum. Bunun kemikleri sızlıyor aşık derecesinde. Ve isyan ediyorsun. Ta'sil ilaha ve ente tüthir <gülüyor> hubbe. Hâza fil fiâli ve Hayatıma yemin olsun ki yapılan işler arasında bunun kadar tuhaf, bunun kadar çarpık bir iş yoktur. Diyor. Bir çelişkidir bu. Levkâne hubbuka la le'ata'ate. Eğer muhabbetinde doğruysa sen itaat edersin buna. لَاَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيَعُ Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Üstadın yaklaşımıyla sevdiğimiz o zata hatta şema ile, şekle, konuşma tarzıyla, hatta ses tellerimizin çıkardığı sesle benzeme kabil olsa benzemeye çalışırız. Yani elini nasıl hareket ettirirdi? Mesela konuşurken şöyle yapardı. Keşke ben de alışsaydım da şöyle yapsaydım yani. Bunun gibi sevdiğimiz o zata. Şimdi eğer milleti seviyoruz diyorsak, o milletin yeniden kendi değerleriyle doğrulmasını arzu ederiz. Hiç o mevzuda bir cihetin yok, bir gayretin yok, hatta bir niyetin yok. Yani. Bir azmin yok, seviyorum diyorsun, burnumun kemikleri sızlıyor. Doğru olduğuna inanılamaz o. Eğer sen o milleti seviyorsan, onun doğrulmasını... Kendi olarak yeniden dirilmesi, ayaklar üzerine dikilmesini, yani ruhunun abidesini, itham etmesini arzu edersen, Yoksa öbürü doğru değildir. Şimdi bir de ikinci olarak, evvela bunu çok iyi belirlemek lazım. Yani millete karşı yani sevgi ne manada sevgidir? Madem Allah'a karşı sevgi, itaatle kendisini ortaya koyuyor. Resulullah'a karşı ve sellem, onun sünnetine harfiyen itibayla kendisini ortaya koyuyor. Ben seviyorum. Fakat ortaya koyduğu asar-ı dünyanın dört bir yanına dağıtma, neşritme, herkese duyurma mevzuunda hep ahestere evlilik ediyorum. Yalan demektir bu. şunu eden fırsatları ben onu anlatma iskametinde değerlendirmiyorum. Yalan demektir bu. Öyleyse burnumun kemikleri milletime karşısız diyor diyen mi insan her yerde bir kere o milletin kendi değerleriyle yeniden dirilmesini Sağlama istikametinde gayretiyle ölçülmelidir o. Saniyen o milletin değerlerini dünyaya tanıtmasıyla. O milletin hakikaten insanlık için lazım olduğunu, lüzumlu olduğunu başkalarına da inandırma. Yoksa o millet inanılmayan bir millet olarak eğer kabul ediliyorsa, bir yerde kalıyorsa, bir gibi kapının arkasına atılır. Bu onun tarihten tevarüş ettiği değerlerden insanlık ifade etmez. O yararlı olamaz ve insanlık da faydalanacağı bir şeyden faydalanmamış olabilir. Öyleyse yani bir taraftan kendi milletimizi ikame ederken kendi değerleriyle, bir diğer taraftan da onu tarih boyu var eden değerler nelerse şayet onlara bütün dünyayı anlatmak lazım. Belki bize düşen şey bu mevzuda, biraz daha hızımızı artırmak, tabiri caiz sağlamca biraz daha gaza basmak bu mevzuda. Daha ciddi bu mevzuda durmak. Oturup sürekli bu mevzuda beyin fırtınası yaşamak. Acaba ne yapsak insanların ruhuna girmek için? Hep karıncaya misal veriyorum. Yani karınca o kendi ihsaslarıyla bir mermerin içinde bal olduğunu bilse, o mermerin etrafında bir sene dolaşır durur yani. Eğer aklı varsa, şuuru varsa o mevzudaki hırsı, o mevzudaki azmi ve kararlığı açısından diyorum ben. Yol arar. Kuyuya düşmüş bir insan gibi biri gelsin bir kovatı altında ipine sarılıp çıkayım demez yani orada. Varsa pençeleri pençelerini kullanır. Varsa ayakları, ayaklarının tırnaklarını kullanır. Ellerinde zincir olsa ağzıyla ayaklarını basacak bir yer yapar. Mutlaka oradan elli türlü, elli alternatifle çıkmaya çalışır. Şimdi bize düşen şey de, eğer bir doğru yola Allah'ın utuyla getirilip konmuşsak şayet o yolda elli bin türlü karşımıza engel çıkabilir, mania çıkabilir. Fakat biz sürekli oturup böyle bir yürümede Allah'ın izni ve keremiyle yolumuza daha hızlıca devam etmeye çalışırız. Bence sevgi budur yani. Burun kemiklerinin sızlaması budur. Bu hale gelmişsek uykularımız kaçabilir yani. Bu hale gelmişsek bazen evimizin yolunu unutabiliriz. Bazen çocuğumuza sorarız, ''Söyle senin adın neydi?'' diye sorabiliriz. Bu bir mevzuda insan ne kadar cinnet derecesinde yaşıyorsa, başka meselelere karşı o kadar lakaytlaşır. Bir meseleye konsantre olmuş bir insan, çok rahat bildiği, çok iyi bildiği meselelerde bile bazen adeta isyan yaşar. Dalgındır o. Ama kendi meselesinde dalgın değildir. Kendi meselesinde dalgıştır. Başka meselelerde dalgınlık yaşar. Evet. Bu ne kadar yolu var yani? O işin davanın dalgıcı olmak lazım. 50 defa dalsak, 50 defa hiç elimize bir şey geçmese, bir cevher buluruz. Bir mercan şeyine adasına ulaşabiliriz falan deyip yeniden bir kere daha dalmak. Yeniden bir kere daha dalmak. Bunlar hep risk almaktır. Çünkü boğulma tehlikesi de var, çıkamama tehlikesi var. Bir şeyle karşılaşma tehlikesi de var. Ama senin yaptığın şey netice itibariyle senin için muhakkak hayır getiriyor, fayda getiriyor. Muhakkak hayır ve fayda muhtemel tehlikelerden dolayı terk edilmez. Muhtemel sıkıntılar vardır Allah'a kulluğun. Hicret gibi sıkıntılar vardır. Hatta yerinde ölmek gibi sıkıntıları vardır. Ama bunun karşısında da muhakkak cennet vardır. Onlar muhtemeldir. Cennet ise muhakkaktır. İnanıyorsan Allah muhakkak olarak vaat ediyor. Onun için bak bu espriye bağlı olarak diyor ki İnna minel be be cennet. cennet karşılığında satın alıyor. Cennet onun. Senin malın, canın, nefsin, evladın, iyalin de onun. Sana emanet olarak vermiş. Diyor ki bir gün bu emanetleri bana yeniden iade et. O benim emanetlerim var ya onları iade et. Bak boşa değil, ben sana ebedi saadet ebedi cennet vereceğim. Böyle de yumuşak bir pazarlık bu yani. Ve aynı zamanda burada bir tenezzül dalga boyu da var. Doğrudan dolayı sizi muhatap alıyor, sizinle konuşuyor. Gelin diyor bir mukavele yapalım sizinle. Siz onu bana verin, ben de bunu size vereyim. Bir mukavele Bunlar ilahi kelam açısından tenezzül dalga boylu tecellilerdir. Bana göre yani milleti burnumun kemikleri sızlarcasına seviyorum sözü ancak bunlarla doğrulanabilir. Yani otururken onu düşünecek, kalkarken onu düşünecek. Gece yarısı birkaç insana bir şeyler söylemek, bir fikir vermek suretiyle onları harekete geçirme planı böyle aklına geldi. Bence bir saat fevkirtmeden hemen kalkacaksın. Telefona da olacak. hemen geçeceksin. Gece yarısı saat, bir de, iki de, üç de geçeceksin orada. Diyeceksin ki aklıma şöyle bir şey geldi diyeceksin. Yani bu ölçüde oturup kalkıp hem bu meselenin derdiyle kıvranıyorsa bence vatana karşı sevgim var, millete karşı sevgim var. Yoksa kuru iddialarla ben ülkemi çok seviyorum. Milletimi andığım zaman burnumu kemikleri sızlıyor. Bu yalan. Rabbi'e adliyenin sözüne bağlayarak bakacak olursanız Allah mevzunda yalan olduğu gibi Peygamber mevzunda da yalandır. Yalan her zaman yalandır. Öbürü nazari bir şeydir. Seviyorum ediyorum. diyorum. Onun pratiği esas o mevzuda mutlaka bir şeyler yapmaktır. Nasıl diyanete nispeten din nazaridir. Diyanet onun amelisidir. Aynen bu mevzuda da o iddialar, o meselenin sadece fikir olarak ortaya konması demektir. Onlara gerçek değerini kazandıracak amel. İllel lezine amelû ve aminu Tarihte eda ettiği müsyünler açısından bakınca genleri sağlam bu milletin. Damarlarında gerçekten asıl bir kan var. Millet-i İslamiye, Millet-i İslamiye diyoruz zaten yani o Diyaneti yaşayan insanlara Millet-i İslamiye diyoruz. Bunun içinde tabi tabii değişik toplumlar bu İslam havuzu içine girmiş, erimiş, bunun içinde erimişler. Hepsi o Millet-i İslamiyen bir parçası olmuş. Ama kimisi ağız olmuş, kimisi göz olmuş, kimisi burun olmuş. Ama bunların hepsi çok uzunlu şeyler. Ne onsuz olabilir, ne onsuz olabilir, ne de onsuz olabilir. Aklımızın erdiği kadar gözsüzlük, aklımızın erdiği kadar kulaksızlık, aklımızın erdiği kadar burunsuzluk, aklımızın erdiği kadar ağızsızlık, neyse odur yani. ve Bunları da böyle kabul edeceksiniz. Burada da diyeceksiniz ki takdir bu yani. Birine o düşmüş, birine o düşmüş, birine o düşmüş. Yani milleti İslami ederken de kendi deseniyle onu, kendi örgüsüyle kabullenmek lazım. Tam öylece kabullenmek lazım. O yüzden. Ama bu örgünün içinde bazıları çok öne çıkmış, bazıları işte arkada kalmış, bazıları belli bir şeye da etmiş. Hiç inkar edemeyiz yani belli bir döneminde Emevilerin yaptığı hizmeti, hiç inkar edemeyiz belli bir dönemde Safva'dan başlayarak Hadi, Mehdi, Ahmet, Reşit bunların hatta belli bir inkıtadan sonra Motasım döneminde yeniden bitirilmek. Bunlar hiç inkar edemeyiz yani. Önemli şeylerdir bu dönemde. Ve Selçukların hizmetini, İlhanların hizmetini, Karahanların hizmetlerini inkar edemeyiz. Bunlar önemli hizmetler vermiş ve en son 4 asır 5 asır dünyaya huzur soluklatmış Osmanlılar yani. Bunların hepsi belli bir misyon eda etmiş ve dolayısıyla alaka duyulması gereken milletlerdir. Ve biz de içinden neşet ettiğimiz bir millet var, seviyoruz o milleti ama ettiğim gibi aynı zamanda güvenmek de lazım, itimat etmek de lazım. Çünkü güvenme bu, Allah'a güvenme, Allah'a dayanma, Allah'a itimat etme manasına bir şey değildir. Bu millet tarihte hiçbir zaman upuzun esarete tahammül edememiş. Çanakkale'de kırılmış, dökülmüş ve cenazeleriyle düşmanın önünü almış. O ifritten kuvveti ölümüyle önlemiş sadece. Yani bir de bu yanıyla bakınca bu millet ölürken bile dip mi, renan mı birisi söyler ben batılı diyorum devamlı. Birisinde de yani gördüm hatırlıyorum da bunu her milletin müdafadan ümidi kesildiği anda diyor ki bu milletin taarruzu başlar. Gerçekten öyledir. Yani milli mücadele diyorsunuz da her yerde düşmanın hakkından gelmiş, tepesine binmiş, bitirmiş yani. Yani Balıkesir'deki kuvve Milliye halk tarafından kurulmuş. Gaziantep'teki, Marek'teki, Urfa'daki, Adana'daki insanlar nereyi kim işgal etmişse hepsinin hakkından gelmiş, tepesine binmiş, ülkeyi temizlemişler. Şimdi bu yönüyle de yerinin milletin karakterine esasen, hesarete tahammülsüzlüğüne ve daima böyle zirveye oynamasına bakarak hep rivelleri oynuyor yani. Devamlı demiş ki ya devlet başa ya kuzgun leşi. Nahnu minasullati vasata beynana dunyal alemin el kabr bi's sadr. Ya sadareti tutarız ya kabre gideriz. Ve düz zaman yaklaşmayla. Şimdi bu karakterde olan bir millete bence güvenmeli. Biz mesela bir diğer yandan hani güvenmediğine diyorum. İslam dünyasında Türkiye'nin Maruz kaldığı bombarduğana başka bir ülke maruz kalmamıştır. Yani Hristiyanlık aleminde Moskova bir şeye maruz kalmıştır, sen Petersburg bir şeye maruz kalmıştır ama fakat Türkiye'nin maruz kaldığı şeylere İslam dünyasında bir yer maruz kalmamıştır. Bakın isterse yani yanlış doğru başarılı başarısız önünü kesmek istiyorlar o bir başka türlü bir dirilme yolu buluyor yine diriliyor. Ve adeta İslam dünyasında bugün bir örnek mahiyeti var. Halkımızda eskiden beri idare kendi geldiği şekilde militarizm düşüncesi var. Yani biz saygı duyduğumuz, kabullendiğimiz, başımıza geçirdiğimiz han, hakan, neyse sultan saygılı olmuş. İki dudağından dökülen şeyleri saygıyla karşılamışızdır. Doğru olduğu sürece yani. Milletin bir de bu karakteri vardır. İnanmışsak bu insana, o doğru gittiğine inanıyorsa öl dediğinde ölmüşüzdür yani bu. Şimdi hep böyle bir mülahazaya bağlı bir kolektif şuur oluşabilir. Baştakilere güven bir itimattan doğan bir ya beraber olalım, beraber çalışalım, fikir üretelim, taati efkarla, beyin fırtınasıyla meselelerimizi çözelim, mülahazası bundan doğabilir. Ama temelde o kolektif şuur meselesi Bence bir iradenin ürünü olmalı. Akla dayanmalı bu. O mevzadaki kaydetle cihetle, semere arasındaki münasebetle tenasül illiyet prensibine göre çok iyi kavranmalı. Çok iyi inanılmalı ki o meseleye devam ve temadi olsun. Onda insan yanılmaz yani. Aklıyla, iradesiyle, kolektif şuur, şuur gerçekleştirebilirse yani çağrısını akla ve mantığa dayandırırsa, iradeye dayandırırsa o bilerek olmuş bir şeydir Bu o kalıcılık vaat eder. Öbürü, göreneklerle, geleneklerle, işte demimize, damarımıza işlemiş bir ahlak, bir kültür filan. O ciddi bir sahip karşısında dağılabilir yani. Ama beri ki akılla, mantıkla, muhakeme ile, işin mebde ve müntehası, mebde ve münteha arasındaki münasebetle, böyle kozalteye göre meseleyi değerlendirmek suretiyle gerçekleştirirsek o kalıcı olur. Tıpkı bir tüccar gibi yani. Bir şeye bir yatırım yapıyorsun. Hani işte o tüccarlık kanun ve kurallarına göre veya bir sanayicisin, sanayi adına bir şey yapıyorsun, onun kurallarına göre ne zaman geriye döner, nasıl bu ürünleri alırım bundan. Hiç alamayabilirsin de fakat, esbab içinde alınıyor genelde hesap ediliyor ve alınıyor ona göre yatırım yapıyor. Bana göre kolektif şurda öyle akla, mantığa, muhakemeye ve insan iradesine, insanın isteklerine dayandırılmalı. Her alanda hemen o müşterek hareket sağlanmalı. İlim alanında keşiflere ve tespitlere mütevecci yeni mübin ismi ila adına da esas o yolda yolu yöntemi daha işlek daha hızlı hale getirmeli. Gürültüğümüz yolları şehre haline getirmeli. Bu kolektif şuurla. Bu da tabii otur konuşmaya, meşgulete, beyin fırtınasına bağlı. Terim efendim, Yavuz Sultan Selim ihtişamlı bir devletin başında olmasına rağmen büyük bir denge insanıydı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Büyük insanlar, mana insanlar. Onun konumunda bir insanın o kadar derin olması zordur. Adam iki hükümdarla bir cihanı az görüyor. Bir taneye biraz fazla diyor. Şah İsmail'e biraz yer bırakıyor yoksa eskinolulara mı bırakıyor yani birine bir parça bir yer bırakıyor şimdi o noktaya ulaşmış bir insan tamadan tecerüdü bencillikten tecerüdü endişeden tecerüdü rahattan tecerüdü bir kızı var bir oğlu var kanuni kız ölüyor oğlu kalıyor kanuni düşünün evinde o kadar kalmış valiliği var Trabzon'da uzun zaman ben de çok ciddi hayranlık uyarıyor yani. Bana takdir hakkı verseler, tepcil hakkı ben alır Hz. yanında yanına En farklı bir şey. Bu durumda bir insan bu kadar ince olması çok zordur, çok zor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Ali gibi olacak. Çok zordur. Yükterim Hocam, hilafetin Yavuz Sultan Selim gelmesini izah eder misiniz? Demek ki yakati var yani. Babası Sufi, derviş bir adam, hep riyazatta ömrü. O Edirne'de anlatırlardı işte, Tunca Nehri'nin kenarında cami, Ayız Cami. Kendisinin orada inzivanesi var, çekilir arası. Sultan mahfili var, orada pencere gibi bir yerler var. Orada yaparmış. Orada şey Paşa Camii de Kırk Ağaç tarafında. O da yine Tunca'nın üzerinde. Kalsın Paşa Hazretleri yemek yapar, sünniye ko Tunca'ya bırakılmış. O gelir orada durulmuş caminin önünde. Hatta yemeğini yedikten sonra boş tepsiyi Tunca'ya koymuş, öbür tarafa gönderildi. Yukarıya doğru. da o demek ki hususi fazilet oluyor, hususî meziyet oluyor. Bu hilafeti ammi itibariyle objektif, davay-ı nübüvvetin varisi olma meselesi ayrı bir mesele. Uzatta çok basiretli olduğundan ikinci İkinci Vahis Cennetleri, Can Hazretleri. Oğullar ailesi bertaraf edilince kendisi de yani ben istesem seni yenirim abi evlat diyor. Çatalca'da onu da yendikten sonra Demek o liyakatı görüyor ki, al oğlum şimdi, ananın helal sütü gibi. Önemli. yani Tarih felsefesine de bakarken biraz, onun iç ve dış dinamikleri itibariyle ele alınmasına yarar var. Yoksa yorumlar bizim o zavallı şey gibi, tarih gibi olursa, sadece harp, kavga, cidanı öldürme, kesme, haraç, cizye... Mönkübe yerçi ama, fakat ne olacak o kadar şey İnsanlar, sizin arkadaşlarınız bile eğer Allah'ın onları olan insanlarını ciddi bir tecessüsle hep takip etseler Allah'ın benzer çok insanlarına şahit olurlar. Ama ayrı türden insanlar Sinî Tunca Nehri'nde aşağıya yukarıya doğru akıtlar eylem. Fatih'te de Yavuz'da da böyle pazarlarında ciddi huzur duyuluyor yani çok ciddi. Hatta onların o esatiri hayatları mı, yani şuur altı orada canlanıyor camlanıyor, bizim tahayyül, taakkül, tasavvur ufukumuzu tutuyor. Yani bildiğimiz bilgilerin çehresinde muayranlık duyuluyor da, böyle huzuruna gidince hakikaten bir mehabbet basıyor insan Allah himaye ediyor da, fakat Allah himayede kullandığı elemanlar var. Allah'ın İslam'ı siyanette kullandığı elemanlar mukaddestir. Öyle cami mami gibi eseri de olmamış Yavuz'un. Cennet mekanı yani hep İslam'ın kaderiyle meşhur olmuş. Ve çok yakapaçı olmuş. Memluklar gayri haline gelmiş o dönemde. İşte İran'da kişiler. Merhum Cem Sultan'ın alet edilmesiyle batırlar. Plan böyle, çok gayle var. Ayakkabılarını tarzım ben Musallim. Böyle ayakkabılarını alır, göğüsüme basar, arkasından koştururduk. İnsanlık tarihi açısından yani mühdiyetin şefa, fecri sayılabilirler yani. Kazip demekte saygısızlık olacağından dolayı mutlak gözükledim. Yapılacak bazı şeyler varmış, kalmış yani onlar. Sağlam şeyler yapmışlar. Anadolu'da, Çin'de neler arasında? Sağlam bir millet hissetmişler, sağlam. Aslında insan vicdanıyla meseleye bakarsa, vicdanliyle duyarsa zannediyorum siz de öyle düşünürsünüz. Yani hizmet daha tatlı, ızdırap çekmek daha tatlı, mahrumiyet daha tatlı, bir palya muamelesi görmek, sürgün yaşamak, zindan görmek, Din adına bunlar bir şey. Gelmiş hazır bir dini onun avantajlarından istifade ederek yaşamada sadece dinler olarak yaşanma vardır. Dindarlığın önünde dindarlık hesabına büyük fazilet yoktur onda. Kurma, kurmadaki fazilet. inşaadaki fazilet. Ayrı bir mesele. Rabbi Rahman entehevrahimin Rabbimiz dahil Aciz, fakir, muhtaç, düşmanlarımıza ve güç yetiremiyoruz. Her işimiz ona kalmış. La havla ve la kuvvete illa. Allah'tan Allah'ın muradına uygun bir dünya istemek. Yani başka şeylere sıra geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. İlahi kerimetullah, İlahi hak, İlahi din-i İslam, ve bütün insanların kalplerinin İslam'a açılmaz. Yani eğer bu fasıl bitmemişse, bence bu fasılın dışında başka talepte bulunmak abesle iştigaldir. Bu fasıl bitmemişti. Tabi onun bitip bitmemesini sizin vicdanlarınız kararlaştıracak. Zavru ihtiyaçların zavret çerçevesinde karşılanması buna mani değil. Yani insan çalışır, kazanır, helalinden Kalbini kafasını dolduran bu duygu olur. Zivaç yapar, çoluk çocuğu olur. Herkesin seviyesine göre olur. Ama oturup kalkıp sadece nasıran onu düşünmek. İnsanları ona yönlendirmek. Onu sevdirmek. Muhterem efendim kul Allah münasebeti nasıl olmalı? İnsanın ibadetlerinin karşılığında bir beklentiye girmesi doğru mudur? Hiç kimsenin Allah'tan bir şey alma hakkı yoktur. Kusste 24. sözde dediği gibi yani Allah'a karşı kulluk yapıyoruz. Netice de bir şey elde etmek için değil. Bu budiyet netice-i nimet sabıkadır, Bu kadir bir nimet ilayka değil. Beş altı kelimeyle bir cümle içinde ifade ediyor. Ve sonra da açıyor bunu yani biz mükafatımız almışız, alacağım şeyi almışız. Ne mükafat yani? İki sıradan sürpriz şeyler almışız ve açıyor onu diyor. Mesela Adem'de kalmamışız, varlığa gelmişiz. camit kalmamışız, hey canlı olmuşuz, canlı olmakla kalmamış insan olmuşuz, insan olmakla kalmamış Müslüman olmuşuz. Hz. Muhammed'in Selam'a ümmet olmuşuz. Bütün bunlar ve bir de hususuyla asrımızda ihsan ve ikram ilahi olarak dine hizmet etme gibi bir konuma getirilmişiz. Yani o mesele ruhlarımıza duyurulmuş. Dininizi ilahe çalışın yani yeniden bu mesele inşa edin. Bu işin mimarları olun. İnsanların beyin yapıcısı olarak çalışın yani. Bunlar hepsi ihsan-i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 Allah'ım toplayayım istiyorum derim yani. Ondan beklerim. O da buldurur onu. Zaten ben kendi irademle böyle bulayım dersem ne güldüğüm öyle şey göremem. Bunlar başka meseledir. Fakat ona karşı olan ubudiyetimiz ubudiyette halisane olma meselesi insanın beklenti içinde bulunmamasını gerektirir. Hususıyla bu beklentiler böyle dünyada ekistradan lütuflar şeklinde şeyler türündense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 Ama deme lazım ben sesimi keseyim bunları. Başkalarına duyurma mülahazası sessizce, sinsice içime girebilir. Seni aşan bir tavır değilse değişik tavırların. Başını sallarsın, ürperirsin, irkilirsin. Hatta namazda dururken iç mülahazaların seni alıp böyle öyle tutturabilir. Farkında değilsin. Kendinin farkına vardığın zaman, durumunun farkına vardığın zaman...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 lütufların bile olsa, ihsanların bile olsa bana kaybettirecek şeyleri vermeni istemiyorum. Harun Reşid'in o vermeki Caferi gibi vermekilerdendir o. Harun Reşid e diyor ki, hükümlerim şunu bunu vermek istiyorsun, ben seni istiyorum, hiçbir şey istemiyorum. İşte o mantıkla. Çünkü sen benim olunca zaten her şeyim benim olur. Başka şey istemiyorum ben. Uçma da istemiyorum, yüzme de istemiyorum. Hayvanlara vermişim, onlar güzel beceriyorlar o.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 ben istemiyordum. Verdi fevkarader. Allah Allah! Değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütf-ül nedendir? Ben de anlamadım ama veriyor bu İhtimal ki ele alem'e ülufe dağıtırken yaramaz. Al bunu da sen, layışka celîsûn. Bunların içinde oturup kalkan, bahtsız olamaz ya. Haydi sen de tatip ettin filan. Belki aklımız başımıza gelsin diye yani bu kadar kaçkınlara, serserilere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 O bir mekafet, o bir gerektiriyorsa, ondan başka her şeye kapanma. Yani subuhatı veç hem masar olmuş gibi. Artık başka hiçbir şeyi görmüyor. Hatta esma ve sıfatı bile görmüyor. Öyle. Sadece iki kahiyi, iki kani, iki joyi, iki biri, iki daha. Bu el maksus, bu el diyor. Caminin sözüne bir yönüyle mütemmim olarak. Sermesti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 Kerem hocam, tefekkür nedir? Hakiki tefekkürü nasıl anlamamız gerekir? Hüzün ile tefekkür arasında nasıl bir ittibat vardır? Tefekkürde de peygamberlik mesleği aslında. Kendi de tavsiye ediyor. Ala ilahi, hayatı ve beyyinâtı künn tefekkür edin diyor. zât ül kadar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 Zatü i İluviyyete her şeyden bir yol bulup, imanını, marifetini derinleştirmek şeklinde anlamamak lazım. Aynı zamanda din-i mübin-i İslam'ı yeryüzünde işkam etme, sağlam oturmasını sağlama, varsa gayrıları bertaraf etme, o gayrıları bertaraf etme adına alternatif düşünceler üretme, bütün bunlar hepsi tefekkür kategorisine girer.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 Kur'an'a bağlı olmanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedun Resulullah teymenin gereğidir kanaat-ı Böyle bir hüznü daim olmalı. Gülüp oynayacak zaman değil yani. Evde annen ölmüşse, baban ölmüşse, uzatmış onu yıkıyorlarsa şayet, orada gülüp oynamak, def vurmak, dönbelek vurmak insanın akılsızlığına delalet eder. Halihazırda Müslümanlığın maruz kaldığı şeylerin yanında, Evde annenin, babanın, eşinin, çocuklarının hepsinin birden ölmesinden çok büyük bir halisedir. Hiç olmasa günün belli bölümlerinde bu türlü şeyleri düşünme, bir hususiyetle Allah günümüzde daha hasmana da inanmışız demenin gereğidir. İhlaslılar yolunda bulunmanın gereğidir. Dolayısıyla böyle bir dönemde üzün bana göre.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 Beni bir akibet bekliyor. Bir suyu akibet midir? hüsnü akibet midir? Sabah akşam dualarımızda Allah'ım mahsin akibete nafil umuri kullaha ve cernamihizü dünya ve azabül ahire diyoruz. Allah'ım akibetimizi her zaman güzel yap. Bizi dünya ve ahiret güzelliklerine ulaştır ve kötülüklerden de siyanet ver. Şimdi kendisini bekleyen böyle bir akibet varsa bu insan hüzün içindedir sürekli.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 Çehresinde tebessüm vardı. Bu seyrinin kasideyi büresinde ifade buyurduğu gibi. Fakat gülme meselesine gelince hayatında üç kere gülmüştü. Sizi bekleyen ciddi bir akıbet var. Esved ibn-i Yezid'un Nakayn'in mülazası gibi El-emru ciddun El-emru ciddun İş çok ciddi, bildiğiniz gibi değil.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 akılla, fikirle, şuurla serfiraz kılan Allah'a karşı ayıp olmaz. Rabbena aleike tevekkulna ve ileyke enabna ve ileykel Rabbim sana tevekkül olduk, tevekkül ettik. Sana döndük. Ve ileykel Sana inabet ettik ve sana dönüyoruz. Mesir sensin dedikten sonra Rabbena la tec'alna fitneten lillezina kafarû. Küfredenler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 Sonra onun nazarın merhametine müracaat ediliyor. Sonra da onun nusreti ve inayeti dileniliyor. Şimdi orada İbrahim Aleyhisselam diyor onu. Rabbena alec'alna fitneten lillezine keferu ve'fir lana diyor. Ma'firetu. İnneke entel azizul hakim diyor. Hazreti Musa Rabbi inni zalemtu nefsî fal'fir diyor. Nefsime zulmettim beni mağfiret buyur diyor.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 Ve kimi de Nabi'yi katille, onunla birlikte birçok kişi katledildi. Fakat bizim başkaları, onları kurtarmak için çok çalıştık. Bizim başkaları, onları kurtarmak için çok çalıştık. Fakat bizim başkaları, onları kurtarmak için çok çalıştık. Fakat bizim başkaları, onları kurtarmak için çok bunlar başına gelse ama katiyen eğilmiyor. Katiyen bel kırmıyor, boyun bükmüyor onlar karşında. Allahu yuhibbu's sabirin. Allah dişini sıkıp sabredenleri sever. Bunlar işte diyor. Ve makanen kavluhum onların sözü illa anqalu şu oldu başka değil. Sözleri şu oldu. Hep şunu dediler. Rabbena firlana zunubena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 Öyle bir anlayış, engin anlayış ufku bize miras bıraktılar. Bilmem ki onu zaim ettik. Allah'ın gönderdiği bela ve musibetleri ancak kendine Allah'a adamışlıkla Allah'ın yüce ismini dünyaya duyurma azmiyle savabilirsiniz. Müzik Hocam, hakiki ihlası elde etmek isteyen bir insan, Cenab-ı Allah'a nasıl yalvarmalı? İhlas dediğimiz bir şey var. İhlas da yapılan her şey Allah için yapılması ve onda beklentiye girilmemesi. Bir yazın içinde Hemen temas edilip geçildiği gibi Allah'a karşı davranışlarımızda, tavırlarımızda alacaklı gibi davranmamalı. Her zaman hayatımızda Allah'a karşı verecekli insanlarız. Ve her zaman mülazalarımızda da verecekli olma, mülazası sabit olmalı, iş değişmeden sabit olmalı. Şimdi insan bir zevk duyması, bir hazza ermesi de kendi adına bir pay mıdır, bir hisse midir, değil midir? Evet, bu zaviyeden bakınca, İhlas, ilası tam, ihlası etem, etem müslü ihlas. Verilen vazifeyi hiç tereddüt etmeden yerine getirilir. Çünkü emredildi bu. Ve katiyen mülazalarını neticeye bağlamaz. Sadece marz ilahidir yapacağı işlerde de Cenab-ı Hakk'ı hoşnut ederek edecek işleri araştırır. Yani acaba marzi ilahiye ulaşmak için bu vesilelerin hangisi daha süratli ulaştırır marzi ilahiye? Onu seçme mevzu. Mesela ilahi kelimetullah var. Mesela dinini öğrenmiş insanlara dinde derinleşmelerini sağlayıp iniraf etmelerini engelleme var. Mesela dinin dört bir yana yayılması mevzuunda sistem geliştirme var, proje üretme var. Bunlar işin yan aktiviteleridir yani temel işin. Fakat bunların hepsinde şöyle böyle, ibre hep onu gösterir. Bize bakan yanıyla meseleye ihlas deniyor. Cenab-ı Hakk'a yanıyla da ona rıza deniyor. Yani bizden ihlas ondan rıza oluyor. İhlasla rıza arasında bir sebep sonuç münasebeti var. Bir yönüyle ihlas bir sebep oluyor. Allah'ın hoşnutluğu da onun neticesi oluyor. İhlas talebinde bulunuyorsunuz. İşinizi halis yapıyorsunuz. Zaten kelimeye de bakacak olursanız içine hiçbir şey karıştırılmamış saf demek, öz demek. Bir şeyin, temel üsaresi demek, kaymağı demektir. O ne kadar saf, ne kadar öz, ne kadar üsare, tam üsare olursa, o ölçüde o iş mükemmel yerine getirilmiş sayılır. Bizden bu, cenab da rıza. Rıza talebi mevzu, bu, bu nefsimiz adına bir istek değildir. Bu Rabbimizin hoşnutluğunu talep etme demektir. Bunun için en mükemmel yolu bulmaya çalışmak lazım yani Acaba hangi yolda yürürsek ve hoşnut olur Şimdi bunun Ethem'ine gelince Ethem öyle bir şeydir ki Emredildiği şey insan yapar Neticeyi tamamen Cenabı ı Hak kahvale eder En ufak bir beklentisi bile olmaz Böyle bir beklenti bilmeyerek içine gelirse enbiya bile ikaz edilir Müslüf Efendimize buyurulur ki in nekala tehdim ben Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Ve lakin Allah yehdi men denir. Dolayısıyla o ondan kopar yani. Hidayet bana ait değil yani. Arju eder. La ale kebaqirun nefsakala atarihiminlem ümnu vehadel hadis esefa. Şu Kur'an'a inen sözü inanmadıklarından dolayı üzüntü esefinden ve kederinden neredeyse öleceksin. Canın çıkacak diyor. Bu tatlı, yumuşak, takdir edalı bir ikazdır, bir tembihtir. Ama takdir edalı bir şey. Yani bir kere onda kilitlendiği meselenin kusiyeti vurgulanıyor. Çok önemli. O kadar kendini bağlamışsın ki Allah'ı anlatacağım diye öleceksin neredeyse. Ama senin işin değil o yani. Onu kabul ettirme o Allah'a ait bir meseledir. Şimdi orada bile ikaz ediyor ama... Takdir içinde bir ikaz yapıyor Sen sadece vazifeni yap Hiç kimse inanmayabilir Hiç kimse seni dinlemeyebilir Hiç müessir olamayabilirsin Fakat müessir olamamadan dolayı Katiyen müteessir de olmamalısın İçine gelebilir Hemen orada bir şeyler yapacak örecek, çevirecek diyecek ki Ne yapayım ben belki yol bilmiyorum Yöntem bilemiyorum herhalde bu mevzuda ama gayret ediyorum senin emrin istikametinde Fakat yine de insanlar kabul etmiyorlar Üstünü kabul göstermiyorlar Hiç ümmet olmayan peygamber var En büyük veliden büyük yine büyük yani İşte onlardaki bu teslimiyet ruhundan kaynaklanıyor Demek ki önemli olan ihlas ve samimiyet ve Dolayısıyla Allah'ın rızası Onun için bir zerre amel Batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor Demek o bir zerresi Allah'ın rızasına vesile olabiliyor. Eten mi öyleyse işte bunun tam mı da diyelim bizim üstümüzdeki insanlar derler ki Allah buna emrettiği yapalım. Neticesinde Allah'ın rızasını gözetelim. Bu aynı zamanda bu bize cenneti lütfedecek. Şimdi burada bir cennet mülazası da karıştırıyorsunuz. Öbürlerinin öyle bir mülazası da yok belki. şöyle bir şey düşünmüyorlar. O cennete korsa, fazlından cennete korsa, korsun. Bir daha deride bir tarafta sadece bir ihlas diyelim. Allah emretti yine yapıyoruz. Üstüne i̇şte marzi ilahi olsun diyoruz. Fakat bu arada bazı isteklerimiz var bizim. Meşru dairede bazı isteklerimiz var. Onlar da olsun. Mesela işte bir zevki ruhani duyalım yani. İman, marifet var. Bir zevki ruhani duyalım yani. Cenab-ı Hakk içimize bir aşkı iştiyak versin yani. Bu işi yaparken aynı zamanda bir iştiyak içinde de yapalım. Bunlar birer istektir yani Cenab-ı Hakk'a karşı. Birer taleptir, rızasının dışında taleptir esasen. Meseleyi ihlasa bağlamanın dışında taleplerdir bunlar. Dolayısıyla her seviyedeki insanın durumu farklıdır yani. İrfan ufkuna göre yani Rabbimiz de öyle bir münasebet kurar ki orada sadece o der. Dolayısıyla ondan yani o iman o marifetten bak Üstad cevaz vermiş. İmanu billah, marifetullah, zevki ruhani. Fakat seviyesi bu herkese göre bir şeyse seviyesi onu aşmışsa ben zevki ruhani falan da istemiyorum. Başını yere koyduğu zaman kıyamete kadar başını kaldırmayacak kadar ruhani bir zevk dalabilir bir insan. Orada der ki, başını yere koymuştur, ben bunu istememiştim ki verdin sen. Ben sadece seni istiyordum. Belki çok defa içinden gelmeyerek namaza teheccüde kalkmak bana zor gelsin. Abdest alma da bana zor gelsin. Fakat sadece vazife ve sorumluluğun itmesiyle veya onların çekmesiyle ben bu işi böyle zorla götüreyim. Ben o işten bir zevk duymayayım, istemiyorum. Çünkü ben sadece sana talibim. Dolayısıyla talebimde de esas tevhid olmalı. Tevhidin en derini talepte tevhiddir. Öyle bir şey isteyeceksin ki orada sadece bir olacak. O biri isteyecek, biri görecek, biri bilecek, biri düşünecek ve birebilecek. tüm mülahazalarını bağlayacaksın. Talepte şirke girmeyeceksin. O aslında müşrik olmuyor yani. Talepte bazı şeyler işin içine kat Biz zevk ruhani, bir aşk talebi, bir şevk talebi, bir cesb talebi, bir incizap talebi. Hayır öyle değil bence. Kalbi tam halisse, hulus dediğimiz şey, bütün benliğini sarmışsa, başını yere koyduğu zaman, demeli ki bu, ben ne dünyevi ne de uhrevi, hiçbir talep peşinde değilim. Ben sadece seni istiyorum. Bana ağır da gelse, kerhen de yapsam ben bunları, zoruma bile gitse, namaza ölerek kalksam, boynumda ipbar gibi namaza çekilsem, fakat bunları mehafetle, mahabet hissiyle yapmalıyım. Sen Allah olduğun için mabussun. Allah olduğun için mabussun. Ben ibadet yaptığımdan dolayı Allah değilsin sen. İşte bu inceliğe bağlı, maddi manevi, dünyevi uhrevi, cismani ve ruhani Hiçbir şeye bağlamadan Allah'la münasebet içinde bulunma Allah bazılarına lütfeder Böyle olur Allah'ın o lütfuna masar olma önemli bir masaryettir. Öyle bir lütfa masar olmamış Bir insan da bence ne seviyede Olursa olsun Allah'tan onu Talep etmeli Dünyevi işler talep etme değil yani Kabirde de Durumun benim asan olsun ona da Bağlama o işi O senin yarın olsun yeter Mahşerde ben asan geçeyim her şeyi, ona da bağlam o işi. Sadece ona bağlan. Sıratı emniyet içinde geçeyim. bazının talebi olabilir. Ben sadece sana bağlılık istiyorum. Beni gör gözet ve gözetiminden bir an dur etme. Bunlar seviye meselesidir. Biri öyle düşünür, yüksek uçar. Biri belli bir seviyede uçar, yer çekiminden ancak o kadar. Cismaniyet çekiminden ancak o kadar kurtulabilir. Beden sürtülmesinden ancak o kadar kurtulabilir. Ve kimileri de işte sürüne sürüne gider. Zannediyorum bir hadis-i şerif temelde bu esmiri ifade ediyor. Yani kimisi sırattan berk hatif gibi geçer. Kimisi bir kısım çengellere takılır orada. Kimisi sürüne sürüne geçer. Kimisi de dizle geçer dizleriyle. Aslında bu hayatta ötelere bakışın fotoğrafıdır bu. <gülüyor> Veya ötelerle alakalı Rabbimizle münasebetin resmi gibidir o. O gibi geçenler onlar öyle bağlanmışlar ki öbür aleme gidince onun cezbiyle incizab biçimde adeta mahşerden geçerler ama mahşerin tozu ayaklarına bulaşmaz onların. Cehennemin üzerinden geçerler ama tozu dumanı duymaz. Hatta zayıf bir hadis-i şerifte geçin ateşimi söndürüyorsunuz der onlara. Bu burada biraz irtibata bağlı. Gönlün ona bağlanmasına bağlı. Benim seviyem bu değil falan diyorsun. Ben bir hiç miyim? İnsan kendisini hiç görmeli ama fakat burayı tutturamadım diye dalalet içindeyim ben, sapıklık içindeyim, şirk içindeyim gibi mülazalara da girmemeli. Bu önemli bir cihet ve gayret ister fevkalade eden Allah'ın onun irfan ufkunu açmasına bağlıdır. Fakat size öyle bir irfan ufku açmış, öyle duyuyorsanız, ona karşı bu şekilde bir iştiyakınız varsa, adeta ona bağlılığınızı bir namus kıskançlığı içinde görüyorsanız, ondan başkasına gözünüzün düşmesini istemiyorsanız şayet, cenneti bile gözünüzün önüne koysa diyecek kadar onu kıskanıyorsanız, o seviyede, geriye dönüp alttan yürüyemezsiniz zaten, günah işlemiş olursunuz. Ama ufkunuz buraya ulaşmamışsa öyle diyecek seviyede değilseniz, aslında o da sunuyor olur. Evet, insan bulunduğu yerden aşağıda bir yol takip edemez. Allah, irfan ufku itibariyle, nasıl bir kulvara yükseltmiş onu, Yükseltildiği kulvarda o kulvarın kurallarına göre koşma mecburiyetindedir. Orada şu hızda koşulacaktır, şu kadar kilometre koşulacaktır. Şu tempoda koşulacaktır. Kuralı vardır onun. Dolayısıyla kulvarın hakkını verme gibi bir şeydir o. O seviye. Ama herkes o ufku tutturamayabilir. Tutturamayan kurtulamaz demek değildir. Herkesin ötede bir seviyesi var. İnsanların iftar tablosundan. Bizim gibi mahluklara kadar değişik mertebeler var, seviyeler var. Fakat Allah'tan onu istemek lazım. Allah'tan yine Allah istemek lazım. Allah'tan onun dışındaki her şeyi nazarınızda yıkmasını istemek lazım. Değersizleştirmesini istemek lazım. Bu dünyadan ele tek çekme demek değildir. Angarya, Suhra kabilinden her şeyi yapma. Buradayım. Sen bu esfor dairesi içinde beni yaratmışsın Bu sebepler senin yarattığın şeyler olduğundan dolayı Ben bunlara riayet ediyorum Senin hatırına riayet ediyorum Eşime senin hatırına bakıyorum Çocuklarıma senin hatırına bakıyorum Yoksa o mülahaza olmasa Hayır katiyen ve katibeten Bakın başınızın çaresine derim ben Bunlar seviye meselesidir Allah o seviyeyi ihsan buyursun قُلْ اِنِّ اُمِرْتُ اَنْ عَابُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ وَاُمِرْتُ an اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلِ اللّٰهَ عَابُدُ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Diyor, ihlas, illa amelin ruhu ihlas. Ama ameli Allah belirler. Allah'ın belirlediği şeylerde, tezviz buyurduğu işlerde tezviz buyurduğu işlerde ihlas bir şey ifade eder. Bu defa hiçbir amel yoksa, Allah'ın belirlediği şekilde değilse, bu defa da ihlasın altı boştur. İhlas, mekana göre zaman gibi bir şeydir. Mekanın mevcudiyetini düşünmediğiniz zaman, zamandan bahsetmeniz mümkün değildir. Çünkü üç buğutlu mekanın bir dördüncü buğududur. İzafi bir varlığı vardır. Dolayısıyla, ihlas dediğiniz şeyde esas iş varsa, Allah'la bir muamele varsa şayet onun bir buğdudur. Allah'la bir muamele yoksa, bu muamele Allah'ın dediği gibi değilse, onun planına uygun cereyan etmiyorsa, bu defa da ihlasın altı boştur. Ortada bir ruhu mücerret var, fakat ceset yok demektir. Biri cesetsiz can gibi, öbürü de cansız ceset gibi. Gözüm ona dikmişsem, o benim göz ağrımsa, başka şeylere göz kaymamalı. İnsan teferruatta boğulmamalı. Yabancı hayal girmemeli o gözlerin içine. Hele kalbe asla oturmamalı. Orası beyt hudadır. Ora hep pak tutul. ''Serem Hocam, zahiri ve batini salat nedir? Hakiki namazı nasıl eda edebiliriz?'' Abdest onun içine geliyor yani hadisten tarih, necasetten tarih, setralet, istihbalik bile, vakit, niyet, bunların bazıları sebepler içinde de zikrediliyor bildiğiniz gibi. Niyet amelin ruhu olarak zikrediliyor. Her birisinin kendi kendine amel olarak o ibadete bakan bir yanı var. Vakit namazlar için Allah tarafından vazedilmiş edilmiş sebep. Bu sebep bizim anladığımız manada hani sebep olunca sonucu da olur bunun. Bu sebebe bir sonuç terettübedir. O manada değil, hükmün üzerine bina edildiği Allah tarafından vazedilmiş edilmiş itibari bir sebep. Bu sebep olmayınca müsebbep de olmaz, sonuç da olmaz. Farziyet ona bağlanmış. Ama niyet gibi bazılarda var ki hem abdestin, hususiyle şafii mesem de hem de namazın ruhu demek. O olmayınca hiçbir şey olmaz. Öykülerden hiçbir şey olmaz. Yani senin ne hadisin taaretin, ne necasetin taaretin, ne seitravretin, ne istiqalatın ne vaktin, ne niyetin, ne iftida tekbirin, ne kıyamın, ne kovdun ne ruh. Ama bunlar zahidi salattır. Bunların hepsine zahiri salat denir. Bir müftediller belki başta ancak bunu bu şekilde edaya muvafak olurlar. Onların içinde rampaya binmiş gibi birdenbire amudi olarak meselenin şuurunu, esas özünü, üsaresini kavramaya muvfak olan insanlar olabilir. Fakat genelde başta namaz emredilirken, bir insan yaparken zahiri salatı eda eder. Zahiri yönleriyle, onun şartlarına, rükünlerine vaciplerine, sünnetlerine, müstahhaplerine riayet eder. Bir müptediler için böyle bu mesele. İkinci meselede dıştan onun bu vazifeyi gördüğünü gören kimseler onun hakkında namaz kılıyor, hükmü verirler. O adama bir namaz nazarıyla bakılmaz. tarih salat nazarıyla bakılmaz. Dolayısıyla hüsnü zannetmekle mükellefiz biz. Namazı bu şekilde eda ediyor. Belki batını salata da riayet ediyor. Batını salata gelince o niyeti tamme gibi, edada hulus gibi, hudu gibi, tamamen Allah karşısındaki müklüm olma gibi, huşu gibi şeylerdir. Bazıları bunları namazda o huduğu, huşu'u vaciplerden saymışlar. Bazıları da namazın erkanından saymışlar. Erkandan sayma. Hanifi mezhebine göre olmamış İmam Yusuf Hazretlerinin noktayı nazarı. Öyle bir şey kabul edilirse biraz evvel bahsettiğim gibi müftediler için mesele altından kalkılmaz bir hale alır. Çünkü o meseleye muvaffak olmak çok zor, oldukça zor. Yani bahtını salatı eda etmek. Bahtını salat, sufice anlayışla aynı zamanda mahiyeti insaniyenin ortaya konması demek. Yani o namazı içiyle, dışıyla eda eden bir insan zaten zahir olmadan batın olmaz. Namazın o rükünleri, o şartları olması lazım ki batın da olabilsin. Tabiri diğerle namazın zahiri dediğimiz o şeyler zarftır. El-elfaz <gülüyor> kavalibul ma'ani Lafızlar manaların kalıplarıdır. Onun içinde hudu, huşu diyeceğimiz, Allah'a karşı saygı diyeceğimiz, niyeti tamme diyeceğimiz ihlas-ı etem diyeceğimiz yakini tam diyeceğimiz meseleler ancak o kalıplar içinde olur. O kalıpları düşünmeden namazı düşünemeyiz zaten. Bu açıdan da yani hakiki salat eda edildi dediğimiz zaman normal olarak biz namazın zahiri eda edilmiş kabul ederiz onu. Ama namazın batını için tam mı değil mi orada izafet söz konusu olabilir. Nisbidir o. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı, bir Hazreti Ebubekir'in namazı, bir şah Geylan'ın namazı, çağımızda bir Bediüzzaman'ın namazı, yani namaza dururken kendisinin, insanların en zelili, en perişanı, en günahkarı, kendi ifadeleri bunlar. Üç halim var dediği hallerden birisi, Cenab-ı Hakk'ın dergahında, huzurunda, kemer veste seyubudiyet içinde el pençe divan durup, Arza hal ettiği zaman öyle bir hal alır ki orada zannedersiniz bu adam böyle şirkin kenarında içine düşeceğim diye korkuyor Aman beni elimden tut, düşmeyeyim diyor Öyle bir heyecan, öyle bir heyecan içinde vazifesini eda ediyor Bu açıdan da onu hakiki bir kalıp içine tamamen yerleştirmek zordur yani Namazın zahirinin kalıpları vardır da Mesela üç defa yüzün yıkanacak, üç buçuk defa yıkarsın Dört üzerinden dört buçuk alırsın nihayet. Ama namazın batını için öyle bir şey demek çok zor. Çünkü tamamen kulun Rabbi ile münasebeti, nisbetini aksettirici bir şeydir orada. Bundan dolayı da hakiki salat esasen mahiyeti insaniyi aksettirme ortaya koymadır. Yani bir yerde bir küçük kare içinde Efendimiz ve buyuruyor ki, insanın vücudunda üç yüzü kadar mafsal diyebileceğimiz mafsal var yani. Mafsal sayabileceğimiz mafsal var. Bunların hepsi şükür ister. Onun nasıl şükür istediğini o mafsallar bükülmediği zaman, o mafsala mütevakkıf vazifeye edemediğin zaman nasıl bir nimet olduğunu anlarsın sen. Parmağını bükeme, parmağının bir mafsalını bükeme. Benim durumda olduğun gibi. O zaman mafsalın nasıl bir nimet olduğunu yani şu mafsal için bu oynamasın. Bunu oynatabilmek için bir hekim desek, bana yüzde verirsen oynatırım ben onu. Verirsiniz zannediyorum. Bu yine onun kıymeti değildir. Allah'ın bir mafsal adına sizin üzerinizde o kadar nimeti vardır. Bütün mafsalları düşünün. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ki, bunların hepsi şükür ister. Fakat kıldığınız salat-ı duha bu şükre mukabil gelebilir diyor. Yani insan dinç kafasıyla sabah işinin hararetli olduğu bir dönemde, işini bırakarak bir yönüyle kemerbeste yuvudiyet içinde Rabbisinin huzuruna koşması orada. Allah'ın kendisine verdiği o mafsalları duyması orada. Bak çok şükür ayakta duruyorum, dimdik ayakta duruyorum. Bak mi büktüm şimdi yani. Bunu dört defa yapıyorsunuz veya sekiz defa yapıyorsunuz. Belin bükülmesinin, o omurların bükülmesinin de ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Sonra secdeye varıyorsunuz. Dizleriniz bükülüyor, ayaklarınız bükülüyor. Parmak mafsallarınızı duyuyorsunuz, doğruluyorsunuz, duyuyorsunuz. Selam veriyorsunuz, boynunuzun hareketlerini duyuyorsunuz. Ve buyulur ki bu o bütün o mafsalların şükrüne mukabil gelebilir. Evleviyetle günde 5 vakit namaz mukabil gelebilir. Bir insan aslında Cenab-ı bir yanıyla nimetlerini de içine alacak şekilde Allah'ın üzerindeki bütün mevhibelerini ve kendi taleplerine terettüp etmeyene ki gelen bütün varidatı ki maiyeti insaniyenin bunlar değişik boyutlarıdır, derinlikleridir. Namazla ortaya koyuyor. Onun için namaz ahirette insan şeklinde temsil edecek. İnsan kabre konduğan güzel simalı, gökçek yüzlü birisi belirilecek yanında. Ona diyeceksin, sen kimsin, nereden çıktın diyecek. Bu rüyalarda insanın karşısına çıktığı gibi, rüya boyu, insanlar refakat ettiği gibi, her yerde, hemen her dönemde işte insanlar rehberlik yaptığı gibi, bir rehber olacak orada. Ben senin kıldığın namazım diyecek. Şimdi eğer hakikati salat, insanın hakikati nefsül emriyesine uygun, bir keyfiyetin arz edilip ortaya konmasıysa, bence, o namazın düz eda edilmesi, oradaki o insanın doğru dürüstlüğüne, insan gibi bir insan karşısına çıkmasını istiyorsa bence, zahir ve batınıyla onun erkalına, onun şartlarına, onun hususiyetlerine, aynı zamanda onun iç derinliklerine rahiyet ederek eda etmeli namaz. Ezan başlamasıyla demek ilk defa konsantrasyon başlıyor demektir yürüdüğünüz zaman namaz mülazası içinize yerleşiyor. Siz farkına varın varmayın yani. Bazı şeyler vardır ki hususuyla çocukluk döneminde çevremizde cereyan eder. Şuurumuz taluk etmez. Fakat onlar baya böyle izinsiz, pasaportsuz serbest dolaşım haklarını kullanarak gelir şuur altımıza otururlar onlar. Daha sonra bir kısım tedayilerle ortaya çıkarlar, Allah Allah deriz, Biz bunlar varmış demek bizde. Hatta biz onların mevcudiyetini hiç hissetmeden o şuur altı müktesebat bizim tavır ve davranışlarımızı yönlendirir. Bu açıdan da yani ezanla ilk konsantrasyon sinyali almış bir insan namaza giderken hiç farkına varmadan, namaz belki bu ağızdaki dilin virdizevanı olmayabilir ama ezanı tekrar eder, mırıldanır, fakat namaz mülazası oturur bayağı, insanın için oturur yani. Abdest alacaktır orada, camiye gidecektir. Maksureleriyle, mahfiliyle, imamıyla, müezziniyle, müezzinin sesinin çağırıştırdığı şeylerle, azıcık bazı şeylere vakıfsa şayet, onun orada kullandığı namelerle, hatta muskideki makamla, hatta makam içindeki usulle, o değişik tedayiler, onu öyle iklimlere alır götürür ki o namazın içine girmiş sayılır yani. Farkına varma tabi onun bir artı yanı var. Farkına varmadan bile insanın içinde böyle bir tesiri vardır bu. Orada gidip abdest alacaksa şadırvanda daha bir dolar yani. Ama bütün bunlarla hep hakiki namaza doğru yürüyordur o insan. Namaz için oturuyor, daha bir yerleşiyor. İkamet ediyorum diyordur ben burada artık yani, gelip geçici mi ikamet ediyorum. Müezzinin camide gürleyen ikinci sesi ona ayrı bir sinyal olur. Ona bir teyakkuz çekme olur. Dikkat et Allah'ın huzurundasın. Hatta denebilir ki tasavvuf ifadesiyle haremgâhi ilahidesin Mahremsin artık burada. Onun için caminin içinde ve annel دَلِلّٰهِ فَلَا تَدْوُمْ عَاللّٰهِ اَحَدًا Orada bağırıp çağırma olmaz. Orada dünyaya şeyler konuşma olmaz. Haremgâhi ilahi de ancak oraya mahrem olan laflar konuşulur. Oraya giren kimse haremgâhi ilâhîye mahrem olmuştur. Onu kabul buyurmuştur oraya. O odalar içinde, içte olan odaların da içinde bir odadır orası. Yani bir yönüyle yeryüzünde arş-ı azamın izdüşümü gibi bir şeydir. Ve insan orada tavırlarını ona göre ayarlar. Tam bu işler onun tabiatının derinliği haline gelmemişse şayet şeklen yapar, tekellüfen yapar bunu. Ve her işte bizim bir tekellüflü yanımız vardır yani. وَتَبَتَّلِيْهِ تَبْتِيلًا Şöyle evvela dünyaya karşı bir tavır alma mevzunda kendini bir zorlayıver diyor Kur'an-ı Kerim. Fakat mefhulü mutlakı görüyorsunuz gelirken onun وَتَبَتَّلِيْهِ تَبْتِيلًا tefil babından geliyor. Tefevil babında tekellüf vardır. Bir iş yaptıktan sonra kendini yeniden o işe zorlama, meseleyi tabiatın haline getirmek için zorlanma vardır. Kullanılan kip bu manayı ifade ediyor. Fakat siz onu yapa yapa birdenbire bakarsınız ki tefile geçmişsiniz, tefil kipine. Orada ise teksir matluptur. Veya doğrudan doğruya meselenin tabiat haline gelmesi meselesi matluptur. Ve çok çok o işi yapma meselesi vardır, biliyorsunuz babu teksir içinde. Kelimeler bağlı olduğu yerler itibariyle onları işaretle bulunmak için arz ettim bunu. Bütün bunlarla insan eğer tam dolmuşsa Rabbinin zorunda Artık o andaki ruh haletine göre yani hali Bir yalvarış Ve yakarışı gerektiriyorsa bir yalvarış ve yakarış üslubu Edası içini içini döker Eğer bir mazlum bir mağdur gibi ise orada bir inleyiş şeklinde durur orada. Değişik ahval karşısında sürekli böyle şok hadiselere maruz kalmış. Kalbi delinmiş, vicdanından bir zıpkın yemiş, kafasına bir mızrak saplanmış. Bu defa da bir muzdar haliyle ellerini açar. Kime derken yanayım, kime halimi açayım sen varken gücü bu mutlarre iradeâhu imdadına yetişir. Muzdar dua ettiği zaman onun duasına icabet eden Allah'tan başka kimdir? Ve bu başlı başına bir delildir. Her muzdar, muzdar ruh içinde dua ettiğinde mutlaka kabul görür. Dolayısıyla bunun üzerinde ciddi durmuşlardır. Hamdi yazır da ciddi duruyor. Berkson da bu meseleyi üzerinde ciddi duruyor. Vicdanla Allah'a teveccüh edip yalvardığın zaman kabulü, başka delil aramaya lüzum yok sana. Onun varlığı için apaçık vicdanında gürül gürül bir sestir. En menücüvur mutlara izade sen ve sadece. İşte bu bir ruh halidir yani. Bu ruh aleti o anda senin içinde bulunduğun durumdur yani. Birinden bir zılgıt yemişindir. Birinden bir ters yüz almışındır Bir yerde elini atmışindir. Boşa atmış'ındır Bir yerde elden kaçırdığın bir şey olmuştur. Artık bütün bu mülahazalar sende nasıl bir ruh halı hasil ediyorsa. Sen o hakikatı salat içinde bütün bu mülazaları nazar itibara alarak Hanifi mezhebine göre genelde yapacağın duaları yine mesurattan mütevatir ve meşhur olmasına dikkat edersin. Şafii'de, maliki Maliki'de ille de bunun meşhur ve mütevatir olması şart değildir. Hanifiler dünya kelamı olmamasına dikkat ederler. Hatta vecelle celle namazda okumuyoruz biz. Cenaze namazı dua olduğundan dolayı ruku okuyoruz ama namazlı okumuyoruz onu. Onun için mesela selat selam okuduğumuz selat selamlar bunlar mütevatir selat selamlar. Keza okuduğumuz bizim tahiyyat kelimesi İmam Şafii Hazretleri İbn Abbas'tan rivayet edilen işte o el-mübarekat kelimesini de ilave ederek okur. O İbn Abbas'tan ahadi bir rivayettir. Hanifiler onu okumazlar yani. İbn Mesud'dan rivayet edilen ki Buhari Müslüm gibi kitaplar da bu en meşhuru dönerler Fakat Üstad, amelde Şafii mezhebinde olması itibariyle El-Hüccetü Zehra'da rivayet ederken, El-Mübârekât kelimesini de orada ilave ediyor. Ama o da İbn-i Abbas gibi bir zattan rivayet ediliyor tabi. Böylece insan o namazı tabi duyarak eda eder. Her rüknünü duyarak eda eder. Hatta ben diyorum ki acizane. Üstad kendi kendine kıldığında öyle kılıyor aslında. Yani her kelimeyi duyuncaya kadar tekrar ediyor. Duyacak gibi söylüyor onu. Ama bir insan imamsa halkın önündeyse belki bunlar başkalarının kafasını karıştırır. Yoksa mesela el nedir? Yani Cenab-ı Hakk'a bu kadar nimetleriyle bizi perverdi eden Sultan-ı Ezel ve Ebez Sultan'ına karşı selamımızı, kulluk lisanıyla O'nun zatına, uluiyetine, celaline ve cemaline uygun O'na bir selam verme manasını oluyor. Tehiyyat diyorsunuz. İnsanlara denmiyor O. İnsanlara es-selam deniyor. Detekim sonunda ve Selam aleyhine ve aleyhi vadillahi salihine diyoruz. Biz bize konuşurken kendi aramızda Allah da insana konuşursan Es-selamu aleyke diyor. Yani Efendimiz öyle deniyor. Es-selamu aleyke eyyühen nebi deniyor. Ama zat-üluhiyyete derken bu çok şumullü manada el-ücbetü zehra'daki manalarıyla meseleye bakacaksanız et -tahiyyatu. diyelim ki bu enginliğiyle bu derinliğiyle bu ishabıyla yani ben kendimin sıfır olduğumu onun sonsuzluğunu ondan bana kadar gelen nimetleri ve bu nimetlere karşı ubudiyet ve şükürle muamelenin gerektiğini gelen o küllü nimetler safiyane, gararsız, ibasız, beklentisiz gelmiş. Benden bir şey beklenmemiş belki Dolayısıyla ben de alacaklı bir insan gibi değil. Borçlarımı eda etme mülazasıyla ona karşı ettehiyyatü demek. Onun hakkıdır. İsterseniz istihkak, isterseniz ihtisas manasına. Ona mahsustur. Başkası için olamaz. Veya bu onun hakkıdır zaten. O şu ana kadar verdi bana bir sürü şey. Benim vermeye çalıştığım şey de onun hakkıdır demek. Şimdi bu mülahazaları ben tam duyamadımsa kendime namaz kılıyorum. Ben bunu 10 defa bile tekrar edebilirim. Onu duyuncaya kadar söylerim. Bu benim vazifemdir. Bu Allah'ın da hakkıdır. Bunu öyle deme gayretim cehdim yoksa çok büyük bir hakkı yiyorum demektir. Ve burada da çok önemli bir vazife ihmal ediyorum demektir. Bu et böyle olduğu gibi Elhamdülillahi rabbil alemin O derken öyle diyor. 10 defa belki söylüyor. İnsanların iftihar tablosunu gördüğünüzde Diyor ki içinde Burunduruklar dönüyordu Fakatı salat Ben size bakarım Namazda yatıp kalktığınız zaman Namaz kılıyorsunuz derim Ama bu meselenin büyüsün üstün bağlı Ben öyle düşünmeye mecbur olduğum için Öyle dediğimi kabul etme mecburiyetindesiniz Ama Herkes şahsı adına meseleyi düşündüyse